tabu var. Buradan faydalanıyorlar. Bu adam hadisin ya üstünü almamıştır ya altını almamıştır ya ortasından bir cümle çıkarmıştır. Hadisin devamında da diyor ki Allah Adem'i kendi suretinde yarattı. Boyu da altmış ziraydı. Ne anlıyoruz biz bundan? Allah Adem'i bebek yaratmamış. Altmış zira şeklinde yaratılmış. Boyu da böyleymiş. Ve maymun gibi yaratılmamış. İlk çağ, orta çağ, son çağ. İlk yaratıldığı öyleymiş. Selamun Aleyküm. Şimdi bu bu pat aklen ters, Kur'an ters bu ayet. Çeliş şey, bu hadis zayıftır. Bu hadiste zayıf var. Bu şekilde böyle yaklaşsınlar. Bir başka evet. yaklaşsınlar. Yine bu hadisten getiriler. Evet. E, Mirac meselesi. Evet. Derler ki Muhammed cennete çıktı. O göğücü değil, miraca çıkamadı. Niye hadiste geldi ince? Allah Kur'an-ı Kerim'de demiyor mu? Kuzun kulumuz Muhammed'in haremden Kudüs'e yürüttük bir gecede diyor. Böyle bir yürüme büyücülük mü? Şimdi ikinci yönünü eleştiriyorlar. Allah elli vakit namazı farz kıldı, elliyi beşe düşürdü. Harş diyorlar, Allah dönek bir gün. Elliyi farz kılacak, sonra elliyi beşe düşürecek. Üçüncü eleştirdikleri yönü adresi. Dönerken altıncı semada Musa ile karşılaştı. Musa dedi ki, ey Muhammed senin ümmetin elli vakiti yerine getiremez, Rabbi ile dua et düşür. Musa'dan nasıl ibret aldı? Şimdi hadisi bu şekilde alıyorlar. Bu hadis diyorlar, aklen ve dirayeten, rivayeten ee, ve Kur'an'a göre dirayeten ters diyorlar. Diyoruz ki akla ters nedir? Akla ters diyor. Uçması, çıkması, bilmem Rabbi ile görüşmesi, elli farz tekrar düşürmesi, geri dönmesi, bir daha gitmesi, bir daha gelmesi. Kur'an'a neyi ters diyoruz? Kur'an'a ters olan yönü de Allah Kur'an'da diyor ki o her şeyi bir kader üzere yarattı. O unutmaz. Unutma sıfatı yoktur. Her şeyi öncesiyle sonrasıyla bilendir. İnsanların elli vakit namazı kılamayacaklarını bilmiyor muydu da önce 50 farz kıldı sonra beşe düşürdü. Bu da Kur'an'a ters diyorlar. Şimdi biz hiç hadise gitmeden bu kız konuyu Kur'an'a göre bakalım. Allah-u Azze ve Celle bakana süresinde sizden biriniz Tövbe Suresinde Sizden biriniz 20 tane müşrikle savaşacaksınız demiyor mu? Ayet. Şimdi o hadisti bu da ayet. Sonra 20'yi 2'ye düşürmüyor mu Rabbül Alemin Tevbe suresinde? Bak şimdi Allah Azze ve Celle önce 20 müşrikle savaşmayı emrediyor. Kur'an-ı Kerim'de. Sonra 20'yi 2'ye düşürüyor. Bu da Kur'an-ı Kerim'de. Burada da hadiste önce 50'yi emrediyor. 50'yi 5'e düşürüyor. Bu da hadiste. Şimdi Allah bilmiyor muydu bizim e, 50 kılacağımız, kılamayacağımızı, fazlakılıyor sonra ikiye düşürüyor. Peki Allah bilmiyor muydu kaydesiyle doğru yanlış tespit edilirse aşağı. Allah bilmiyor muydu biz 20 müşrikle savaşamayız önce 20'yi kılıyor sonra ikiye düşürüyor. Şimdi burada nasip ve mensup dediğimiz bir kayde var. Hristiyanlık hak mıydı? Niye yürürlükten kaldırdı Allah Azza Ve Celle? Şimdi Yahudilik, Hristiyanlık daha önceki cüzdan, sayfeler yürürlükte olsa Salih Aleyhisselam'ın kıssası anlatılıyor. Kuyuda nasıl su çıkarsın? deveyi nasıl sularsın, deveyi kesersen helak olursun, bugün bunu anlatsaydı ne derdik? Ya insanlar uzaya gidiyor, uzay çağı yaşıyor, sizin kitabınız hala kuyudan su çıkarmayı anlatıyor der miydiler kafirler? O günkü insana bugünkü kitabı indirseydi, size fezanın yollarını açtım gidin diye indirseydi, kuyudan su çıkarmayı bilmeyen insanlar ne derdiler? Ya uzay ne Feza biz kuyudan su çıkarmayı bilmiyoruz. Onun için Allahu Azze ve Celle insanların konumuna, durumuna göre, bulundukları ortama göre ayetlerini indirmiş ve onu bir hükme bağlamıştır. Örneğin 20 tane müşrikle savaşmaya gelince, Bedir Savaşı'nda bir mümine 20 kafir düşürdü. 300 kişiye 3000 kişi. O gün onları karar kılmaları için çoğunluklarını bahane göstermemeler için nice az topluluklar çok topluluklara galip geldi ayetiyle sizden her biriniz 20 tanesiyle savaşacaksınız. O iş geçince, rahatlayınca 20 yallah Allahu Teala ikiye düşürdü. Ve bunda da sizin için hayır var dedi size. Hayır var. Rab suresinde diyor ki Rabbin, Rabbiniz bir ayetle diğer bir ayetin hükmünü veya yerini değiştirirse sizin için daha hayırlı olanı getirir. Yine bir başka ayetten örnek verelim. Var o mal biriktirenlerin haline biriktirdikleri mal mahşer günü ateş olarak göğüslerin ağırlarına yapıştırılacaktır diyor. Şimdi bu ayetin lafsu yürürlükte Allah'tan geldiği iman ederiz. Okunuşunda da sevap var hüküm olarak uygulayabilir misin mi? Bu ayete göre hiçbir mal biriktiremez. Sonra bu ayet ve suresi 11. ayette zekatla kaldırılıyor. Zekatını verdiğiniz mal müstesna diyor. Onun için bir şeyin öncesi sonrası varsa hikmetine bakmak lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sizden her biriniz 5 vakit namazı muhafaza ederseniz 50 vakit kılmış gibi sevap alırsınız. Hikmeti bu. Musa kıssasına gelince işte bir pe peygamberimiz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber Musa'dan nasıl örnek al? Sen bırak Musa gibi bir peygamberden örnek almayı hadiste geçtiği için inkar ediyorsun. Kur'an-ı Kerim'de Hızır Aleyhisselam'dan örnek verilmiş mi? Peygamber mi? Değil. Zülkan'ı Aleyhisselam'dan örnek verilmiş mi? Verilmiş. Peygamber mi? Değil. Bırak bir insanı Hacı ar taştan örnek alınmış mı? Bırak taşık kuyu, salihin kuyusundan örnek verilmiş mi? Bırak kuyu deveden örnek verilmiş mi? Verilmiş mi? E peki bir deveden örnek verilmiş, bir kuyudan verilmiş, Zülkarney Aleyhisselam'dan verilmiş, Hızır Aleyhisselam'dan verilmişse, Musa gibi bir peygamberin yaşadığı bir şeriatta, tecrübe edindiği bir olaydan niye örnek verilmesin? Onların düştüğü tehlikelere düşmemek için e niye ibret alınmasın ki? Kur'an-ı Kerim'de bu konuda çokça ayet var. Onun için şimdi akılla bak. Şu bilgiyi kenara çek, akılla bak. Muhammed Mihrac'a çıkıyor, Strat-ı kadar gidiyor, Rabbi ile görüşüyor, Allah ona 50 vakit farz kılıyor. 50 yapamazsınız sonra 5'e düşüyor. Ya olur mu ya şimdi? Bak Buhari'de geçiyor, Buhari haşa, uydurma bilmem saf atıyor. Onlar bilmediği için böyle geliyor. Veya okudukları eser, o hadisi naklederken ya altı çıkartılmış, ya üstü çıkartılmış, ya ortası çıkartılmış. Onun için bu arkadaşlarla konuşulabilir, görüşülebilir. Alalım Kur'an-ı Kerim'in. Helalı, haramı, emri, yasağı Kur'an'a göre tespit edelim. Nur suresinde Zina eden mümin erkeğe, zina eden mümin kadını acımadan yüz tane sopa var diyor? Hangi sopayla? Neresine? Hadise gitmiyoruz. Onların deyimiyle hadisler korunmadan buraya kadar geldi, korunmamıştı. Öyle diyorlar ama korunduğunu biz ayetlerle ispat ederiz. Kur'an'a göre amel edeceğiz. İyi e, edin bakalım hadi zina eden birini getirdik. Allah Kur'an'da diyor ki acımadan, bak acımadan. 100 tane şiddetli sopa vuruyorum. Acımadan şiddetli. Neyse olsun, neyse Kazma sapıyla ense küpüne iki tane vurdum mu gebertir? Meleciye ise tamam. <gülüyor> Sevdiğin birisiyse farklı, sevmediğin birisiyse farklı. Neresi? Şunu diyemiyorum. Bu ayet Rasula indi. Nahr Suresi 44. ayetiklerden. Rasulun gönderilişinin birçok gayesi var. Gayelerinden birisi de Kendilerine indirilen kitabı beyan et diyor. Yani bize indirilen kitabın beyanını Allahu u ve Celle Resuluna veriyor. O ayet Resul'a indi ve Resul bunu canlı olarak uyguladı. Resulullah nasıl uyguladı? Buna bakarız, bunu söyleyelim. İkinci ayet, sefere çıktığınızda namazı kısaltın. Uzun namaz nerede ayet? Hangi ayet? Eninden mi? Boyundan mı? Rekatından mı? Kıraatından mı? Nereden Uzunu nereden Uzun namaz yok ki kısasını istiyor Rabbimiz. Kimden öğrenmek zorundayız? Cebrail geldi bana günde beş vakit namazı talim etti. Bu ayet-i doğu e, sefere çıktığınızda namazı kısalttığınız ayeti de Nisa 102'de. Daha bu tür örnekleri çoğaltabiliriz. İbrahim suresinde namaz kılın diyor. Namaz kılın. Nasıl kılacağız? Cuma ayetinde cuma için nida beyan olunca bu nida ne? Nida diye Kur'an-ı Kerim'de belirtilen bir nida şekli yok. Alışverişi bırakın Allah'ın zikrine koşun. Zikir diyor koşun diyor. Ne? Zikir. Subhanallahü ve bihemdi zikir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin zikir. Nereye koşacağız? Onun için sen Rasul'u çıkardın da ben resul dediğin an ki böyle diyorlar. Rasul kelimesi kelime olarak takılıyorlar. Az önce dedim ya. Lugat yönünü önce öğrenilir. Hüküm yönünü. Rasul. Haberi getiren. Ben de bak haberi getirdim. Ben de, ben de Rasul'um diyor. Bunun öncülüğünü de şey yaptı bizim ee, Zekeriya Karay'la CHP'den milletvekili neydi o? Yaşar. Yaşar Nuri yaptılar. Rasul kelimesini bütün lügak kitaplardan haberci olarak ispat ettiler. Bak diyor Kur'an-ı Kerim'deki Rasul kelimesi haberci anlamında. haber yönüyle alırsan ben de bir haber getiriyorum ben de Rasul'um diyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki şer'i yönüyle Rasul'luğa bak. Selam. Allah ve Rasul'u bir şeye hükmettiği zaman ne mümin olan bir kadına, ne de mümin olan bir erkeğe seç farkı yok. Allah ve Resul'un bir şeye hükmettiği zaman. Şimdi sen Rasul'san hükmettiği ki. Kimse ki. Kimse seç farkı yok. Evet, <gülüyor> başka bir ayet-i Rasul size neyi verirse Resul'u alın, neden sakındırırsa onun sakın. Sen Rasul'san verdiğin şeyi alacağız. Sakındırdığın şeyden de sakınacağız, öyle mi? O Rasul başka diyor. Satan bizde diyor zorasın baş bilez de zayiat. Allah'ın vahiyti Resul. Sakin tazargen değil. O vazgeçti. Gazizlerimiz bu oldu. Bu kadar üstünde zayıf yok Var diye kişi geçer. muallaklar vardır. Muallaklar vardır. Onların da senetleri çıkartılmıştır. Muallak eee ortadan raviyi çıkarıyor. Kale Resulullah diyor. Şimdi senedinde mesela üç tane ravi var. Ravinin birisinde bir zayıflık vardır. zat yönüyle veya adalet yönüyle muttasıl değildir. Bundan dolayı metin senet yönüyle hadisin metni güzeldir. Sahih hadislere uygundur. Raviyi koymadan direkt Resulullah demiştir. Ve o Zapt yönüyle sorumlu olan ravi'yi atlamıştır. Ta ve demiştir. Bu tür var ve altmış küsür tane bunların hepsi senetleri çıkartılmıştır. Hepsi senetleri Evet, evet var da biz de gitmedik. varsa, varsa, varsa var. Sağ ol Allah, Allah, çok şükür. Mezmi yok de ya. Yani. Ee, hadi onun için Cüneyt, zayıf var diyorsalar getirirler geç şey. geç zaten bir de